Meryem Suresi 98 ayet olup Mekke'de inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kâthâya'in sâdâ zikr Zekeriya. Bu senin Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan lütuf ve ihsanının anlatımıdır. O Rabbine gizlice seslenip şöyle niyaz etmişti. Rabbim inni ve helel min.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 ''Nasıl olur benim çocuğum olabilir ki? Eşim kısır, ben ise bir pirifaniyim. faniyim.'' ve kad min ''Melek dedi, öyledir. Fakat Rabbin buyurdu ki, bunu yapmak bana pek kolay.''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 Ya Yahya khudh kitaba biquwwatin wa ataynahu al-hukma sabiyan Yahya kitaba var quwwatin la dedik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 وَسَلَامٌ Doğduğu günde, vefat ettiği günde, diriltilip kabirden kalkacağı günde, selam olsun ona. وَذْكُرْ فِي Kitapta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılıp, Doğu tarafında bir yere çekiliverdi. Onlarla kendisi arasına bir perde gerdi. Biz de ona ruhumuzu gönderdik de, ona kusursuz,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 Rabbiki Ruh, ben dedi, Rabbinden sana gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk hediye edeyim diye geldim. Kâlet ennâ yemsesni Meryem,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 فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ Derken doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. Ay dedi, nolaydım, keşke bu iş başıma gelmeden öleydim.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 leyki Haydi hurma dalını kendine doğru silkele üzerine taze hurmalar dökülsün ve ve min al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 قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّا يَا اُخْتَهَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ Onu kucağına alıp akrabalarına getirdi. Kız Meryem dediler. Sen ne tuhaf bir şey yapmışsın öyle.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 وَجَعَلَنِي <gülüyor> Nerede olursam olayım, beni kutlu, mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe, bana namazı ve zekatı farz kıldı. وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًا Anneme saygılı, hayırlı evlat kılıp, asla zorba, bedbaht ve hayırsız biri yapmadı. <gülüyor> Doğduğum günde, öleceğim günde, kabirden kalkıp dirileceğim günde, selam üzerime olsun. ذَٰلِكَ عِيْسَ بْنُ İşte hakkında şüphe ve tartışmalara girdikleri Meryem oğlu İsa konusunda gerçeğin ta kendisi olan Allah'ın sözü budur. مَا كَانَ اِذَا قَضَا Allah'ın evlat edinmesi olacak iş değildir. O bundan münezzehtir. Bir işi yapmak istediğimi şöyle olsun demesi kafidir. وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ Hâdâ <gülüyor> sıraqun İyi bilin ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız O'na ibadet ediniz. Doğru yol budur. Fektelefel ehzâbu min beynihim feweylul lillezîne keferû min meşhed yevmin azîm.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 اِذْ Zamanı geldi babasına babacığım dedi. Niçin işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bu putlara tapıyorsun? Ya أَبَتِ inni قَدْ fakat tabi'uni babacığım sana ulaşmayan bir ilim geldi bana ne olur bana tabi ol da seni dümdüz bir yola çıkarayım ya ebe la ta'budish şeytana innes şeytana kana lirrahman asiyya Babacığım, sakın şeytana ibadet etme. Çünkü şeytan rahmana isyan içindedir. Ya inni e en rahmani, şeytani veliyya. Babacığım, bu gidişle o rahmandan bile bir azabın gelip sana dokunacağından. Ve senin şeytana hemdem olacağından ciddi endişe içindeyim. Babası, İbrahim ne o? Yoksa sen benim tanrılarıma sırtını mı dönüyorsunuz? Bu işten vazgeçmezsen, mutlaka taşa tutarım seni. Şöyle bir uzun müddet benden uzak dur. Gözüm görmesin seni buralarda. İbrahim, selamet, esenlik içinde kal dedi. Rabbimden senin için af dileyeceğim.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 وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o Allah tarafından ihlasa erdirilen bir kul idi. Resul ve Nebi idi. جَانِبِ <gülüyor>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 İnnehu kana sadikal wa'di wa kana rasulen nabiyyan gerçekten o verdiği sözü yerine getiren biriydi. Resul ve nebiydi. Ve kana ya'muru ehlehu bis salati ve zekati ve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 Biz onu üstün bir makama yüceldik. Olaik <gülüyor> aladin anaman Allahu alayhim min anbiyin min durriyat Adam ve min ve min man hamalna ve min durriyat Ibrahim ve ve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 şehvetlerinin peşine düştüler. İşte bunlar da azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. İllâ tâbe ve ve Ancak tövbe eden, iman edip makbul ve güzel işler yapanlar cennete girecekler ve asla haksızlığa uğramayacaklardır. kana Evet, onlar Rahmanın kullarına gıyabi olarak vaat ettiği, dünyadayken görmek sizin inandıkları adın cennetlerine gireceklerdir. Allah'ın vadi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 Sonra da cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş vaziyette oraya getireceğiz. Ummalenanzi Sonra da her topluluktan Rahmana isyan etmede aşırılık edenleri çekip ayıracağız. ثم لا نحن sonra o cehennemi boylamaya daha çok müstahak olanları elbette biz pek iyi biliriz ve in minkum illa varidaha ve in minkum illa varidaha kana ala rabbika hatman maquya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 saymaya gelmez kul men kana fi ddalalati falyamdud lahu rrahmanu madda hatta iza ma deki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 <gülüyor> Rahman'ın huzurunda söz almış olanlar dışında hiç kimse şefaat edemeyecek. <gülüyor> Rahman evlat edindi dediler. Böyle diyen sizler,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 وَمَا وَلَدًا Halbuki evlat edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. اِنْ كُلُّ Göklerde ve yerde kim varsa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 فَاِنَّمَا Bizim, Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırmamızın başlıca sebebi, senin müttakileri müjdelemen ve inatçı kimseleri de onunla uyarmandır.